Resulullah'la en yakın dostları ziyaretime gelmiş Bugün benden bahtiyarı olamaz Afiyet şifa olsun haydi buyurun Allah senden razı olsun nasıl makbule geçti bilemezsin Evet kaç gündür sıcak bir yemek nasip olmamıştı Ebu Allah bize ikram ettiklerinin daha iyisiyle seni rızıklandırsın Afiyet olsun dedim ya bugün benden bahtiyarı yok Benim sofram hiç bu kadar güzel misafirleri ağırlamamıştı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 101. Bölüm Arap kabilelerinden bazıları yaptıkları baskınlarla çevrelerinde yaşayan insanlara zarar verir, onların mallarına el koyar, gücünün yettiğini esir ederdi. Bunlardan kimisi eskiden gelen alışkanlıklarını sürdürüyor, kimisi de İslam'a olan düşmanlıklarını bu yolla göstermiş oluyordu. Hendek kuşatmasında müşriklerin safında yer alan ama başarı elde edemeyen Uyeyne bin Hıs'ın kabilesi Fezare'yi yeni bir baskına hazırlıyordu. Beni iyi dinleyin! Şam yolu üzerinde Medine'ye 12 millik mesafede Gabe'ye saldıracağız. Orası sık ağaçlı bir yer. Hava aydınlanmadan ağaçların arasına saklanacaksınız... Günün ilk ışıklarıyla da saldırıya geçeceksiniz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Evet. Doğru. Saldıracağız. Muhammed'in 20'ye yakın devesi bu bölgede otlatılıyor. Bu sene kuraklık olduğu için... ...hayvanları bahsettiğim ağaçlık alana yakın yerlerde otlatıyorlar. İlk hedefimiz develeri ele geçirmek. Çünkü içlerinde cins develer var. Bazıları da gebe. Onları zarar vermeden ele geçirmenizi istiyorum. Hayvanların bakımıyla ilgilenen bir aile var... Adam karısı ve oğluyla develerin çobanlığını yapıyor. Muhammed'in yakın arkadaşlarından biri. Hayvanları teslim etmemek için direnecektir. Onu ve oğlunu öldürebilirsiniz. Kadınları da esir edin. Sabah akşam Medine'den biri gelip hayvanlardan sağlan sütü alıp şehre götürüyor. Onun olmadığı bir vakti seçin ki baskın haberini şehre ulaştıracak biri olmasın. Muhammed geçimini bu develerden elde ettiği gelirle sağlıyor. Bu baskının ne kadar önemli olduğunu anladınız mı? Evet anladık. Merak etme. Zor bir işti. Biraz dikkat gerektiriyor o kadar. Akşama develer ve esirlerle gelmiş oluruz. Sen bize bir ziyafet sofrası hazırla. <gülüyor> Ertesi gün henüz güneş doğmadan eşkiyalar Ebuzer'in bulunduğu çadırı kuşattılar. Ebu Zer'in eşi Leyla... ...duyduğu seslere uyandı. Ebu Zer... ...kalk birileri geldi. Ne oluyor? Şişt, sessiz ol patlalar geldi. Bu saatte gelenler olsa olsa düşmanlık için gelmiştir. Oğlum Zer... ...uyan. Ne oluyor baba? Ben de gürültüye uyandım. Baskına uğradık. Kılıcını al. Aldım baba. Endişelenmeyin. Ben çıkar ne olduğuna bakarım. Aman oğlum bunların karşısına çıkma. Biz çıkmasak da onlar bizi çıkarırlar Leyla en iyisi çıkıp konuşmak. Eşkıya ile konuşulur mu? Konuşsanız laftan anlar mı? Hayatınızı tehlikeye atmayın. Anne seslere bakılırsa kalabalıklar. Çadırımızı çepeçevre sarmışlardır. Başka çaremiz yok. Biz babamla onları oyalarken sen de kaçmaya bak. Sakın bizi düşünme. Oğlum ya size bir şey olursa? Kazanırsak eşkıyaların hakkından gelmiş oluruz. Yok eğer gücümüz yetmezse şehit oluruz anne. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Leyla, Allah'a emanet ol. Biz çarpışmaya başlayınca ormana doğru olanca gücünle koş. Hakkını helal et. Helal olsun. Siz de helal edin. Helal olsun. Hadi çıkalım şunların karşısına. Ne istiyorsunuz? Biz istediğimizi aldık. Geride işe yarar bir şey var mı diye bakıyoruz. Resulullah'ın develeri. Baba, develeri gasp etmişler. Sizde hiç utanma arlanma yok mu? Gücünüz hayvanlara mı yetiyor? Günün aydınlanmasını bile bekleyemediğinize göre çarpışmaktan korkuyorsunuz. <gülüyor> ben mi korkuyormuşum? Anne! Hadi koş. Dediklerimizi unutma. Tamam. Allah'ım aleyküm. Kadın kaçıyor. Yakalayın. Gel buraya. Sana. Aa! Oğlum! Ah! Eşhedü ve Gel buraya. Aa. Yakaladım işte Bırak seni. beni! Bırak beni pis herif. Bırak! Ol sana. Aa. Aa. Evet bayıldı. Geliyorlar. Acele etmeliyim. Kadını ata yüklemeli ve kaçmalıyım. Hadi bakalım Gelenler var hadi. Toplanın toplanın hadi. dönüyoruz hadi. Şu adamın da işini bitirseydik hadi. Bırakın şimdi onu olacağımızı aldık hadi Kadın hala baygın mı? Evet benim atımın üstünde Ellerini ve ağzını bağladın mı? Hadi. Evet Yürüyün dönüyoruz Hadi, hadi yürüyün dönüyoruz hadi. Oğlum <gülüyor> Oğlum Ebu Zer, neler oldu burada <gülüyor> Baskın yedik Seleme Oğlum Zerri şehit ettiler Karımı da kaçırdılar Allah sabır versin çok üzüldüm Ne tarafa gittiler Şu tepenin ardına doğru Ben peşlerine düşeyim belki karını kurtarırım Ebu Zer, ardından Resulullah'ın azatlısı Rebah geliyordu Ona söyle neye haber versin Ben izlerini kaybetmeyeyim tamam mı Tamam ama sayıları fazla Dikkat et kendine İşte yiğitlerim dönüyor Hoş geldiniz Hoş geldiniz Neler yapsınız anlatın hele Gün ağarmadan dediğin yere vardık Önce develeri ele geçirdik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 Tek kişi olunca işini bitirmek kolay olur diye düşündüysek de yaman bir okçu çıktı. Bizi yanına yaklaştırmadı. Tüh, kötü olmuş. Muhammed'in adamlarından biri ise yerimizi tespit etmiştir. Gözünüzü dört açın. Rebah Medine'ye baskın haberini ulaştırdığında Asab-ı Kiram kılıçlarını kuşanarak mescitte toplandılar. Derhal bir seriye düzenlenip yola çıkarıldı. Bu esnada Ebu Zer'in eşi Leyla da esir olarak tutulduğu fezare kampından kaçmanın yollarını arıyordu Buradan kaçmanın bir yolu olmalı Eğer beni esir pazarına götürürlerse bir daha yurdumu görmek hayal olur Şu taş alabilsem elimdeki bağı çözebilirim belki Çok uzakta Allah'ım sen bana yardım et Beni ezaretten kurtar Ümitsizliğe düşme Leyla. Hadi, bir daha dene. Bak daha iyiydi. Bu sefer olacak. Hadi gayret. Ha gayret. Oh, şükürler olsun. Nihayet alabildim şu taş parçasını. Gün boyu ayaktaydılar. Birazdan şu başımdaki nöbetçi uykuya dalar. O zamana kadar ipi şu taşla kesebilsen. Oldu. Neyse, çok şükür. Ellerimin serbest olduğunu fark ettirmemem lazım. Uyuyormuş gibi yapayım. Hey, kadın! Bana bak! Kime sesleniyorum? Bana bak! Uyumuş, baksana. Bırak kadını. Ben de uyuyup uyumadığını kontrol etmek istemiştim. Çok yoruldum. Şurada kestireceğim biraz. Gözünü bunun üstünden ayırma. Tamam, sen dinlen. Ben bakarım. İkisi de uyudu çok şükür. Bakalım sese uyanacaklar mı? Ses yok. Demek ki duymuyorlar. Hadi Leyla tam zamanı. Hadi Bismillah. Gece vakti nereye gidebilirim ki? Ve ne kadar uzaklaşabilirim ki? Bir bin lazım bana. O da ne? Resulullah'ın develerden biri. Atba! Atba! Atba! Atma. Kızım seni gördüğüme ne kadar sevindim bilemezsin. Hadi beni kurtar şu zalimlerin elinden. Tanıdın beni değil mi? Aferin sana. Ne kadar doysal bir hayvansın sen. Hadi gel. Şimdi sırtına bineceğim. Sen de beni peygamberimize götüreceksin. Oldu mu sevgili sahibine? Allah'ım beni bu devenin üstünde kurtaracak olursan onu senin yolunda kurban edeceğim. Hadi Atba, gidelim buradan. Allah'ım sana şükürler olsun. Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. İhanet İşleri Başkanlığı sundu.